The lifetime, one of toil and blood When blackness was a virtue The road was full of mud I came in from the wilderness A creature void of form Come in, she said, I'll give you Shelter from the storm And if I pass this way again You can rest assured Hello For her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm Come in, she said. I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us. There was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm Come in, she said, I'll give you shelter from the storm <laughs> I was burned out from exhaustion, buried in the hail Poisoned in the bushes and blown out on the trail Hunted like a crocodile ravaged in the corn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Suddenly I turned around and she was standing there With silver bracelets on her wrist and flowers in her hair She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost I took too much for granted, I got my signals crossed Just between till it all began on a non-eventful morn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount But nothing really matters much, it's doom alone that counts And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm I've heard newborn babies wailing like a moaning dove An old man with broken teeth, stranded without love Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes i bargain for salvation, and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said. I'll give ya shelter from the storm. 94.9 Açık Radyo'da bir senefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımıza Bob Dylan'dan bir parçayla başladık. Shelter from the Storm. Haftanın yeni filmlerinden Sen Vincent, benim komşum Bir Melek filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet telefon hattımızın öbür ucunda program orzan Melis Behlil var. Merhaba Melis. Merhaba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 Evet, Sam Vincent'tan bir parçayla başladık. Bob Dylan filmin tam kapanışında çalan parçayı seslendirdim. Filmin başrol oyuncusu Bill Murray de hatta kendisine eşlik ediyordu bir şekilde kapanıştan. Onunla başlayalım. Evet, bu hafta yedi yeni film var ve film programına bakınca ben semester tatilinin geldiğini anladım. Sadece filmlere bakarak. Ee, daha çok yerli yapımlar, daha çok e, küçük dinleyicilerimize yönelik filmler ama bunların arasından biraz daha öne sıyrılan herhalde St. Vincent, benim komşum bir melek olacak bu hafta. Theodore Melfi'nin yönettiği filmin özellikle kadrosu ilgi çekiyor. Bill Murray, e, Melissa McCarthy, Naomi Watts, Chris O'Dowd ve e, ilk filmiyle çocuk oyuncu Jaden Lieberherr. Evet, e, Bill Murray nin üzerine kurulu bir film olduğunda söyleyebiliriz aslında ee, birazcık bana şeyi hatırlattı ee, About Schmidt e, filminin Jack Nickasının e, ilerleyen yaşında... E, böyle biraz huysuz aksi bir e, yaşlı adamı canlandırdığı e, ki bilmiyordum biraz o tarz bir karakter olarak karşımızda burada e, Vincent ...canlandırdı, Vincent karakteri Brooklyn'de yaşayan Böyle pek kimse tarafından görünüşte sevilmeyen huysuz öyle pek iyi bir alışkanlığı olmayan kendine evine etrafına öyle pek bakmayan e, işte kumar içki gibi pek hoş olmayan e, kumardan kastım at yarışları e, kötü uyları olan e, yaşlıcana bir adamken e, yanındaki boş kiralık eve e, bekar bir anne bekar dedim işte yeni e, Boşanmış bir anne ve 12 yaşındaki oğlu taşınıyor. Ee, anne sancılı bir boşanma sürecinden geçmiş. Kocasının kendisini defalarca aldattığını öğrenip hala işte onun sıkıntısını çekiyor. 12 yaşındaki oğlu Oliver ise bütün düzeni bozulmuş. Yeni bir okula başlayacak bu yeni kurmaya çalıştıkları hayatta. Annesi hastanede e, MR e, teknisyeni olarak çalışıyor. Uzun saatler çalışmak zorunda ve o arada... Oliver okuldan geldiğinde onunla ilgilenecek birilerinin bulunması gibi bir arayış sürecine bile girmeden birdenbire yan komşu Vincent birazcık da ekonomik sıkıntısı da var. Paraya da ihtiyacı var. Yarı gönülsüz bir şekilde Oliver'ın bakıcısı, babysitter'ı diyebileceğimiz rolde kendini buluyor. Ama tabii sıra dışı bir bakıcı oluyor Vincent. 12 yaşındaki... Evet. ...bir çocukla daha yaşlıca aksi bir adam arasında gelişen dostluğun öyküsü Sam Vincent. E, Bill Murray için aslında e, hani bu birazcık daha ilerleyen yaşında e, ödüller almak için de e, potansiyel bir rol olabilir bu. E, evet, altın kürelerde adaydı hatta Oscar için de konuşuluyordu ama e, adaylık alamadı... Film Toronto'da premierini yaptı geçtiğimiz sonbaharda ve e, orada da çok iyi eleştiriler aldı özellikle Bill Murray için. E, yani klişeye de çok kaçabilecek bir konu aslında işte yaşlı huysuz adamın genç çocukla e, arkadaşlığı falan ama özellikle Bill Murray'nin o dengeyi çok iyi kurduğu söyleniyor genel olarak. Gerçekten çok yani ben e, Bill Murray oyuncu olarak hani zaten çok beğenirim eskiden beri. Rolünün hakkını fazlasıyla Veriyor hani e, rolde kompleks bir rol karmaşık bir rol hani onun onun hakkını her açıdan veriyor. Naomi Watts e, hiç alışkın olmadığımız bir rolle karşımıza çıkıyor. E, Rus bir hamile Rus bir fahişe rolüyle. E, o da pek alışkın olduğumuz gördüğümüz bir rol değil kendisini. E, ama hani sıcak insan ilişkileri üzerine değinen bir film. Bir. E, benimse ise aslında dikkatimi çeken taraflarından biri filmin Oliver'ın başladığı yeni okul bir katolik okulu. Ee, Amerika'da çok farklı türde okullar var. Ee, eğitim sistemini çok iyi bilmeyen dinleyicilerimiz için söylüyorum. Oradaki öğretmenin yeni başladığı sınıf e, o birbirlerine e, ve eğitim konusunda e, yaklaşımları da Yapıcılık da beni çok etkiledi yani ben Amerika'da hiç eğitim görmedim ilk öğretim seviyesinde ama hani böyle dini formasyonlu okulların çok daha hani katı olabileceği gibi bir izlenim edinebiliyoruz bazen popüler kültürden ama çok daha açık fikirli çocukların düşüncelerini ifade etmelerine izin veren bir ortam. ...olduğunu görmek de bence bugünlerde herkese e, oldukça iç açıcı gelebilir diye düşünüyorum. Evet, Saint Vincent, benim komşum bir melek. Bu haftanın yeni filmlerinden e, e, bir e, komedi sonuçta. Daha, tabii, Dram komedi e, diyelim. Yanları da var ama evet. E, haftanın ön plana çıkan filmi. E, geçen sene biraz iddialı bir şekilde gelen ama o iddianın karşılığını tek veremeyen bir film var bu hafta The Search, Arayış Michel Hazanavisius'un artistten sonra yaptığı film başrollerde Berenice Berger, Annette Bening Maksim Emelianov ve Halim Mamatoyev yer alıyorlar Cannes'da premierini yaptı Arayış fakat e, festivalde de oldukça ağır eleştiriler aldı Sonra da başka e, öyle bir festival turları, ödül turları gerçekleştiremedi artistten sonra. Biraz hayal kırıklığı olduğu söyleniyor e, Hazan Avisyus için. Evet ee, bu ikinci Çeçen Savaşı sırasında geçen e, bir hikaye. E, savaş esnasında e, annesi babası öldürülen küçük bir çocukla e, başlıyor Hacı ile. E, i̇şte o ...kaçıyor aslında bir anlamda o hayatta kalmaya çalışma hikayesi onun. Öbür taraftan onu arayan ablası var. Ee, öte yandan Avrupa Birliği heyetinden e, Carol Key, Berenice Bejo canlandırıyor onu. Onun yolu bir şekilde bu küçük çocukla kesişiyor. Ee, ona evine alıp ona sahip çıkmaya çalışıyor ama bir taraftan da tam e, onun durumuyla da nasıl başa çıkacağını bilemiyor. Ee, öte yandan da eski e, Rus müzisyen Kolya'nın da yavaş yavaş bir katile dönüşmesini bütün bu savaş esnasında bir de onun hikayesini takip ediyoruz böyle biraz kesişen hayatlar e, türünde de bir öykü yapısı var. Evet bu aslında bir, bir nevi yeniden yapım da sayılabilir. En azından ilham aldığı başka bir film var. 1948 yapımı. Fred Dinama'nın aynı isimli arayış filmi. Ee, orada da Montgomery Clift'in canlandırdığı bir asker. İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, Çekoslovak ya da küçük bir çocuğa yardımcı oluyor. Ailesini bulmaya ya da en azından hayatta kalmaya, e, ailesinden kalanları bulmaya. E, oradan yola çıkıp bunu e, 90'lı yıllara Çeçenistan'a uyarlamış Adana filmi. Evet, bu haftanın iddialı yerli yapımı ise Murat Düzgün olduğundan geliyor. Başka sinema kapsamında vizyona giriyor o. Senaryoyu Şebnem Vitiner'le birlikte yazmışlar. Geçtiğimiz Altın Koza, Adana'da Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney ödülüne layık bulunmuştu. Neden Tarkovski olamıyorum? Almıştı, ee, onu da söyleyelim, yönetmenlerin verdiği. Evet, doğru. En yönetmenin yönetmenler birliğinden almıştım. Neden Tarkovski olamıyorum? Başrollerinde Tansu Biçer, Menderes Samancılar, Esra Kızıldoğan, Mustafa Saraçoğlu ve Hakan Karsak yer alıyorlar. Evet bir yönetmenin öyküsü bu da aslında adından da anlaşılabileceği gibi 35 yaşında ve televizyonlara ucuz türkü filmleri çeken Bahadır'ın öyküsü. Ama pek çok televizyonda veya reklamda çalışan genç yönetmen gibi Bahadır da aslında kendi filmini yapmak istiyor. Fakat yapmak istediği filmler Tarkovski filmleri gibi o yüzden de bir türlü... E, Yani herkes nasıl bunu yapamayacağını söylüyor ama nasıl yapabileceği konusunda önünde pek bir yol görünmüyor Bahadır'ın. Onun trajikonik öyküsünü anlatıyor. Neden Tarkovski olamıyorum? Evet özellikle Tansu Biçer'in performansıyla ön plana çıktığında altını çizelim. Neden Tarkovski olamıyorum bu hafta başka sinema kapsamında vizyonda. Evet, haftanın bir diğer yerli yapımı ise daha ım, klasik bir romantik Dram filmi e, Aşk Sana Benzer. Taner Elhan e, var yönetmen koltuğunda. E, kendisi daha e, ana akım filmlerle tanıdığımız bir isim. Acı Aşk'ı yönetmişti 2009'da. Daha sonra e, 2013'te Kadın İşi, Banka Soygunu filmiyle karşımıza çıkmıştım. Farklı türde bir filmdi o da gene ana akım işlerden olarak. Bu sefer e, başrollerde televizyondaki Çalı Kuşu dizisiyle e, bir çift olarak Kamran ve Feride olarak e, da e, popüler olan bir ikiliği görüyoruz. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen. E, onlara Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl e, gibi isimler eşlik ediyor. E, Ege'de bir balıkçı kasabasında geçen bir aşk hikayesi bu. Burak Özçevit'in canlandırdığı Ali bir restoran sahibi, ailesinden kalma bir restoranı ayakta tutmaya çalışıyor ama biraz hayata küsmüş bir genç adam. Ta ki Deniz adlı genç ve güzel bir kadın kasabaya gelip Ali'nin aklını başından alıncaya kadar. Ama tabii bu birbirini seven bir şekilde birbirine etkilenen iki genç insanın bir araya gelmesinin önünde bir takım engeller var. Onlar da Deniz'in geçmişinden geliyor. Bir takım kötü adamlar diyelim. <gülüyor> kötü adamlar diye çok güzel rezetledin. Evet, kötü adamlar Ege köyüne ile ulaşabiliyorlar. Ee, dediğimiz gibi bu hafta semestir tatili o nedenle çeşitli e, çocuk filmleri de bu hafta gösterime giriyor. Bunun iki tanesi yerli yapımlar, bir tanesi Çılgın Kamp. Aram Güllüç ve Emir Halizade yönetmiş. Başrollerde Burak Temiz, Murat Proşçiler, Eda Gülten, Yiğit Alparadayı. Ejen Nazlılar yer alıyorlar. Adından da anlaşılacağı üzere bir kampta geçiyor. Yaz kampında bir grup çocuk ama bir yandan da o bölgede bir hazine olduğuna inanan ve bu hazineyi bulmak isteyen hapisten kaçmış kötü adamlar yine geliyorlar ve kampta öğretmen yerine geçip bir yandan işte kamp öğretmenliği yapıp bir yandan bu hazineyi arıyorlar ama çocuklarımız akıllı oldukları için Ee, bu işte bir iş olduğunu fark edip e, kamplarını kötü adamlara karşı savunmaya geçiyorlar. Evet, e, bugün Türkiye Çapında milyonlarca çocuk karnelerini aldılar. Yarı yıl karnelerini ya da değerlendirme raporlarını aldılar. Çok küçüklere karne verilmiyor artık. Ee, dolayısıyla 15 gün boyunca dinlenmeye eğlenmeyi fazlasıyla hak ettiler. Onu da söyleyelim. Ee, sinemalardan, geçtiğimiz haftalardan da kalma çocuk filmleri, animasyon filmleri devam ediyor. Bu hafta Melis'in dediği gibi 3 tane de ilave var onlara. Bunlardan bir diğeri ise, ee, diğer yerli yapım ise televizyondan bildiğimiz bir yapım. Onun ilk sinema uyarlamasıyla karşı karşıyayız. Köstebek TRT Çocuk kanalında gösteriliyor. Aslında dizi olarak çok uzun süredir bu. Sinemaya uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda Mustafa Kotanı görüyoruz ama televizyon uyarlama yani televizyondaki versiyonda aynı isimler devam ediyor filmde de. Televizyonda olduğu gibi gerçek oyuncularla Ee, ...animasyon karakterler... ...bir arada yer alıyorlar. Ee, oyuncular İnce Türkay, Ruhi Sarı, Ebrim Akın... ...ve Reyhan Asena Keskinci... ...sinema filminde de karşımızdalar. Ee, bu filmde... ...televizyonda olduğu gibi... ...bilen hani küçük deneyiciler zaten biliyorlardır... ...aileleri de... ...Köstebek ailesi var bir tane... ...ve bu Köstebek ailesi zaten animasyon... ...olan karakterler. Onlar... E, ...bir aileyle karşılaşıyorlar. E, sonuçta... E, Bu ailenin çocukları da bu köstebeklere sahip çıkmaya çalışıyor. Onları korumaya çalışıyor. Bu sefer Perili Orman e, alt başlığıyla karşımıza çıkıyor köstebekkiller. Ve bu sefer de Perili Orman'da doğal güzellikleri yok ederek zenginliklerine zenginlik katmaya çalışan otel sahibi Fahri Fırfır ve otel müdürü Şehnaz Şakır'a karşı ormanı korumak için mücadele verecekler köstebekkiller. Ve çocuklarla aileleri birlikte el birliği vererek ormanı korumak istiyorlar. Gayet e, güzel bir mesajı var filmin. Hani evet, o yani evet, karakterlerinin böyle orman koruma, park koruma gibi e, hikayeler e, anlatan bir filmde olmaları ilginç. Bir yandan dediğin gibi e, güzel bir şey böyle bir mesaj veren bir filmin yapılıyor olması da. Evet, son filmimiz bu hafta vizyona giren yabancı bir animasyon ve de hiç alışkın olmadığımız bir yerden geliyor. Küba'dan gelen ilk animasyon filmi, canlandırma evet, filmi. zaten gelen ilk animasyon filmi, bize gelen de ilk. Dünyaya gelen de ilk. Dünyaya gelen de ilk. <gülüyor> Tabii önümüzdeki senelerde bunlar değişebilir. Küba'nın Amerika ile ilişkilerini artık normalleştirmesi sonrasında. Menike i el espio, nahiko, cesur ton ve sihirle ayna. E... Ernesto Padron yönetmiş, Türkçe seslendirmesinde. Sadece Keremce'nin e, ismini görebildim ben, bocudu, telinize. Ama en azından e, bir kişinin de olsa bildirmişler bu sefer. Evet, Cesur Tom'un Kerem Cem'in seslendirdiğini biliyoruz. Şarkıcı Kerem Cem, müzisyen. Bu 19. yüzyıl Küba Edebiyatı'nın önce ismi Jose Martin'in bir hikayesinden uyarlanmış. Fakir bir çiftçinin oğlu Tom. Çok küçük bir çocuk, küçük bir genç fiziksel olarak. Ama bu fiziksel ufaklığını hani... Şeye e, göz ardı ederek yüreği geniş, cesur bir çocuk. Bir gün karşısına sihirli bir ayna çıkıyor. Ona genç bir kadının görüntüsünü gösteriyor. Ve ayna bu kadının onun ruh ikizi olduğunu söylüyor. Ve bunun üzerine Tom bu güzel kadını yani ruh ikizini aramak üzere uzun bir maceraya çıkıyor. Evet bu hafta yedi yeni filmimiz var sinemalarda. Ee, biz tekrar... St. Vincent'a radę komşum, bir meleke dönüp oradan bir parça ile devam edeceğiz. Bu sefer Jefferson Airplane'nden Somebody to Love. When the truth is found To be Fırsın Airplane'den dinledik. Somebody to Love bu hafta yeni vizyona giren Sam Vincent filminde, benim komşum Bir Melek filminde kullanılan parçalardan biriydim. Evet bu hafta vizyon dışında da e, pek çok alternatif gösterim ve festival haberlerimiz var size. E, öncelikle her zaman olduğu gibi her cuma yeni sinema programında... Bugün yeni başlayan filmin tanıtımını yapalım. Erol Mintaş'ın Annemin Şarkısı bu akşam saat 19'da Levent Kültür Merkezi'nde e, yönetmenin ve oyuncularına katılımıyla gösterilecek. E, ve e, hafta içi de her gün önümüzdeki hafta boyunca gösterilmeye devam edecek. Evet Erol Mintaş'ın filmi geçtiğimiz senenin bu ödüllü filmlerinden biri. E, bir yandan bu hafta sonu Queenfest e, gerçekleşiyor. İstanbul'da. Ankara ayağı zaten geçtiğimiz hafta yapıldı. 4. Pembe Hayat Clare Fest 23-25 Ocak tarihleri arasında da İstanbul'da olacak. Kadıköy Moda Sahnesi, Beyoğlu Pera Sineması ve İstanbul Modern Sinemada gerçekleşiyor gösterimler. Farklı bölümlerde pek çok film gösteriliyor. Toplamda 57 film Bu Google' arasında senenin e, ön plana çıkan filmlerini e, toparlayan bir kuşağının altında e, bölümü var. Berlin'den farklı festivallerden gelen çeşitli e, queer filmleri burada gösteriliyor. L tarih bölümünde e, lezleyenlerin tarihçesi üzerine yapılmış çeşitli e, Belgeseller iki belgesel karşımıza çıkıyor Kült film bölümünde Canan Gerede'nin 1990 yapımı ilk uzun metraj filmi Robert'in Filmi Robert's movie Gösterilecek epey bir aradan sonra Seyircinin karşısına ilk defa çıkıyor Robert's movie Ee, bunun dışında Daniel McIntyre retrospektifi, e, Queer Belgesel Bölümü, e, Atina Avantgarde Film Festivali seçkisi gibi farklı farklı bölümler var. Queer Lisbon Film Festivali'nden de bir seçki geliyor. Ayrıca e, kısa filmler de var ki bunların arasında benim geçen sene en beğendiğim filmlerden biri olan Aykan Safoğlu'nun e, otobiyografik deneme e, filmi Kırık Beyaz Laleler de var sadece üç gün olduğu için ilgilenen dinleyicilerimizin biraz ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Başladı bile hatta bugün. Daha fazla bilgiye pendehayatqueerfest.org sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Evet bu arada if İstanbul Bağımsız Filmler Festivali de yaklaşmakta ve programın detayları da açıklanmaya devam ediyor. Bu sene 26 Şubat pardon 12-22 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da Daha sonra da 26 Şubat 1 Mart tarihleri arasında Ankara'da ve İzmir'de gerçekleşecek. İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ee, ve bu seneki keşif yarışma bölümünde yarışacak. Filmler de açıklandı geçtiğimiz hafta içerisinde. Keşif'te bu yıl 11 ülkeden 9 film yarışacak. E, bu sene e, Keşif e, jürisinde Mehmet Kurtuluş, Agnes Godard, Lila Yakup, Matias Pinyero, Zinye Birges Sorensen'den oluşacak jüri. E, toplamda 15 bin dolar para ödülü verecekler, seçecekleri filme. E, Türkiye'yi ise Yarışmada temsil edecek olan film Toz Ruhu olacak e, bu sene. E, daha önce Adana ve Malatya festivallerinde en iyi film seçilmişti. Nesimiyet'in filmi Toz Ruhu. E, şimdi if İstanbul'da da e, yine Türkiye'yi temsil edecek. Onun dışında e, da hakikaten oldukça e, çeşitli bir seçme var karşımızda. İsrail'in Nadav Lapid'in e, Kanın Eleştirmenler Haftası'nda premierini yapan filmi e, The Kindergarten Teacher Yuva Öğretmeni var bu filmler arasında. E, ondan sonra e, Miroş geçen sene... Evet tam da oraya geliyordum <gülüyor> yani Geçen sene belki en çok konuşulan filmlerinden biri o, The Tried Kabile evet. e, Laboş Nibitski sanırım yönetmenin adı burada yarışmada olmasa heyecan derece gel programın detayları bu akşam açıklanacak ve önümüzdeki haftalarda hatta belki haftaya biraz daha detaylı bir şekilde ifi konuşacağız biz de. Ee, ama yaşımında dediği gibi hakikaten ilginç filmler var. 52 e, Salı, 52 de bu sene ilgi çeken filmlerden yarışmalarda Batin Gobadi'nin ilk yönetmenliği Merdan bir ilk film için e, bir ilginç sayılabilecek bir film. E, yani Yarışma olarak da aslında e, her ne kadar büyük yarışmalar arasında yer almasa da ilginç filmleri toparlamış bir programı var film. Evet bu sene keşif bölümündeki filmler ayrıca sinema yazarları derneği ya da tarafından da değerlendirilecek. Jüride Aslı Daldal, Esin Küçük Pınar ve Metin Gönel yer alacaklar. Dinleyicilerimiz için daha pratik bilgilerse bilet satışları ön satışlar 30 Ocak'ta başlıyor. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. Bilet almak isteyecek dinleyicilerimiz için sonradan bilet kalmadı bir yer geliyor çünkü 10 Ocak e, tarihini takvimlerine not etsinler 30 Ocak pardon 30 Ocak evet, evet. bu arada Aşk ve Başka Bir Dünya dergisel bölümünde de e, yarışma var ve orada da çok iyi filmler var hakikaten özellikle e, Sergei Loznitsa'nın e, Ukrayna'da çektiği Meydan filmi e, bunların arasında belki de Beni en heyecanlandıran, çünkü birkaç festivaldir kaçırıyorum ve bu sefer umarım artık yakalayacağım. Ee, bir de Gaye Merdan'ın da geliyor olduğu haberini aldık. O da e, beni çok heyecanlandıran bir haber. E, çok farklı bir sineması var Gaye Merdan'ın. Zaten festival takip eden dinleyicilerimiz biliyorlardır. Ama burada hem son e, filmi hem son projesi hem de kendisi olacaklar e, İF esnasında. Evet, uzun süredir aldığımız en heyecan verici haberlerden biri olduğunu söylemek, e, söylersek abartmış olmayız. Biz sinefil olarak ciddi Gay Madden hayranıyız çünkü. E, evet. O yüzden filminde be merakla bekliyoruz. Evet, şimdi ife gelecek filmlerden birinden bir parçayla devam edeceğiz. Love is Strange, New York'ta. Ee, emeklilerin e, hayatına emekli gay bir çiftin hayatına bakan e, bir film Love is Strange. Filmde pek çok piyano parçası kullanılıyor fakat ben filmi seyrederken fark etmemiştim ee, dün sağınçaklara bakarken fark ettim ki bu parçaların çoğu aslında İdil Biret yorumları ee, ve bunlardan birini çalacağız biz şimdi size. Ee, Frédéric Chopin'in ders sözünü e, 57 e, ders sözü çalacağız ve İdil Biret yorumuyla Live a strange feminine. Evet, İdlibret'in yorumuyla dinledik. Friedrich Chopin'in bersözünü Opus 57. Bizde de 12 Şubat'ta başlayacak olan If İstanbul'da gösterilecek filmlerden birinde kullanılıyordu. Love is Strange. Geçtiğimiz sene Vanity Fair dergisinin yılın en iyi filmi olarak seçtiği film Love is Strange. Bizde If İstanbul kapsamında izleme şansına kavuşacağız. Filmin ortak yapımcılarından biri de e, Türkiye'li Ali Betil e, onu da duyurmuş olalım buradan. Evet e, şimdi. Evet, bir de e, festivaller demişken tabi bugünlerde başlayan bir festivali de hatırlatmakta fayda var. E, i̇se her ne kadar birkaç hafta kalmış olsa da e, Kuzey Amerika'nın en büyük iki festivalinden en önemli iki festivalinden biri Sundance. Başlamış vaziyette ee, özellikle Amerikan bağımsız sinemasının ama genel olarak e, dünya sinema dünyasının dünyadaki e, sinemacıların gözü bu hafta Utah'taki bu küçük dağ kasabasında olacak. Evet. Robert um, Redford festivali olarak da biliyoruz kendisini. Utah'taki küçük dağ kasabası artık Utah'taki küçük dağ kasabası değil uzun süredir Sundance e, çok büyük bir markaya dönüştü. Ee, Sundance her sene özellikle bağımsız e, sinema adına e, bir takım filmlerin kendilerini ön, planları, ön plana çıkarmaları için en önemli platform haline dönüştüm. Dediğim gibi Robert Redford'un girişimiyle. Bu senede e, merakla bekliyoruz Sundance'de hangi filmler ön plana çıkacak e, ve daha sonra... E, Bizde de bir kısmı vizyona girme şansım elde ediyorlar ki ta Oscar'lara kadar gidiyor değil mi bir kısmının sonrasında? Evet yani bunların arasında işte Precious gibi e, Little Miss Sunshine, Winter's Bone gibi e, çeşitli filmler var. Bu seneki Oscar e, filmleri arasında da e, Sundance'da gösterilmiş olan e, Boyhood gibi ya da Sundance'ten önce kısa filmle sonra uzun filmle ödül alıp bütün aslında neredeyse varoluşunu görüyoruz. E, En azından adını duyuruşunu e, Sundance'e e, bir şekilde borçlu olan de var. En iyi film adayları arasında bu sene askarlarda. O yüzden e, hakikaten e, buradan başlayıp artık ucu açık. Özellikle belgeseller içinde aslında e, ayrı bir belgesel bölümü de olduğu için Sundance'in e, yılın konuşulacak belgeselleri aslında neredeyse e, en azından Amerikan belgesellerinin çok ciddi bir kısmı e, premierlerini Sandense yapıyorlar. Bunların arasında özellikle de bu sene beklenenlerden biri e, oldukça da e, kavga çıkaracağı tahmin edilen ve şimdiden tartışılmaya başlamış olan e, meşhur belgeselci Alex Gibney'in yeni projesi Scientology üzerine <gülüyor> Scientology Kilisesi'nden ayrılmış olanlarla e, yapılan röportajlardan e, ağırlıklı olarak oluşan e, bir Scientology belgeseli. E, bakalım nasıl bir e, etkisi Olacak önümüzdeki aylarda. Ağzımı şimdiden sulandırdı diyebilirim Alex Gibney'in bu meseleye el atmış olması e, merakla bekliyorum bu sene Türkiye'den de bir film var Sundance'da onu da altına e, çizelim tekrar hatırlatalım daha önce duyurmuştuk ama Tolga Karaçeli'nin son filmi Sarmaşık'ta Sundance'da e, gösterilecek. Evet hatta sanırım e, Karaçelik zaten hali hazırda sendense varmış vaziyette. Dün sinema sitelerinden birinde bir söyleşi yaparken e, resmini bile gördüm e, dün gece ya bu sabah. E, bakalım o da e, nasıl e, bir sonuçla dönecek sendense'nin dünya sineması yarışma bölümünde e, sarmaşık yer alıyor. Evet sarmaşa Karaceli'ye ve tüm ekibi, film ekibine de buradan başarılar diliyoruz. Evet, geçen hafta e, akademi ödülleri Oscar'lar üzerine konuşmaya başlamıştık. E, ama her hafta e, zannediyorum ödül törenine kadar yeni tartışmalar, yeni e, e, şeyler açılacak, e, meseleler açılacak bu konu üzerine. Geçtiğimiz hafta zannediyorum Oscar adayları arasında en çok konuşulan filmlerden biri American Sniper oldu. E, Amerika özelinde. Evet, <gülüyor> pardon. E... Burada Amerika'da yeni gösterime girdiği için film bir yandan da çok iyidir gişe hasılatı yaptı. İlk açılış haftasında 70 milyon dolar yaptı ki bu süper kahramanı olmayan bir film için neredeyse hiç görülmemiş bir şey. Ama tabii bir yandan sonuçta bir savaş filmi, savaşta katil olmuş birini... Yücelttiği söylenen bir film. Ben henüz e, görmüş değilim. O yüzden tartışmanın neresinde yer alacağım tam bilemiyorum. Tabii dışarıdan bakınca görmeden konuşanlar özellikle daha e, temkinli davranıyorlar. Zira Clint Eastwood'un yönettiği bir film. Onun da e, duruşu e, insana bir takım ön, e, yargılar... Veriyor. Bir yandan da hani Irak'ta en fazla insanı öldürmüş tetikçinin hikayesi sonuçta bu. O yüzden bu filmi yapmış olmak bile onun hikayesini sinemaya uyarlayıp burada başrolde çok da sevilen bir oyuncuyu oynatmak Bradley Cooper gibi. O bile aslında bir şey demek ama film tam olarak ne söylüyor? bunu nasıl söylemeye çalışıyor? ona O konuda henüz bir yorumda bulunamayacağım. Yalnız filmden çıkıp e, insanların yazdıkları bir takım tweetlerin son derece bir e, nasyonalist ve işte gidelim daha çok Arap öldürelim gibi e, oldukça endişe verici e, bir takım e, sözler içerdiğini de hatırlatmak lazım. En çok tartışma da oradan dönüyor. Yani filmin niyeti bu değilse bile sonuçta böyle bir e, ortam yaratıyor olması hakikaten endişe verici e, diyerek ve Michael Moore'un her ne kadar doğrudan filme dair olmadığını iddia etse de e, bu işte e, benim Büyük amcam 2. Dünya Savaşı'nda böyle öldürülmüştü. Ne zamandan beri kahraman diyoruz tetikçilere gibi bir suite atmasıyla İşler daha da alevlendi geçen hafta. O, hakikaten çok konuşulan bir film haline geldi. Evet Clint Eastwood zaten siyasi anlamda kendi duruşunu çok net olarak ortaya koymuş bir isimdi. Özellikle geçen Başkanlık seçimi döneminde e, bizzat e, Mitt Romney'nin yanında yer alarak e, Cumhuriyetçi adayın. Ama Bradley Cooper gibi popüler bir ismin e, hakikaten bu kadar tartışmalı bir e, rolü üstlenmiş olmasını da ben enteresan buldum. E, film bizde de vizyona girer diye tahmin ediyorum. E, o zaman izleyeceğiz. E, hakikaten filmin nasıl bir söylemle çerçevelediğim çok önemli tabi savaş meselesini özellikle sniper'lık bu keskin nişancılık e, savaş ortamlarında hani hep çok konuştuğumuz e, ve çok fazla can kaybına sebep olan e, bir uygulama e, dolayısıyla Amerikalı keskin nişancıların yüceltilmesi mi yoksa hani savaş ortamındaki kaçınılmaz ihtiyaçlardan biri olarak mı konumlandırılıyor göreceğiz ama dediğim gibi Michael Moore çok sert bir çıkış yaptı ve pek de geri adım atmıyor anladığım kadarıyla çünkü evet. açıklamasının devamında da şey diyordu yani Amerikan halkının gözünde keskin nişancılar korkaklardır yani hani onlar kahraman değillerdir e, gibi açıklamalarla da devam ediyor evet bu arada Türkiye gösterim tarihini e, Warner Bros. 20 Şubat olarak e, duyurmuş herhalde o tarihte girer çünkü Oscarlardan bir hafta önce oluyor Hı -hı. çok mantıklı bir hafta Ee, evvelsi günde televizyonda e, bu baş karakter e, Chris Kyle'ın eğitimini ve arkadaşı e, bir röportaj veriyordu e, yani bir yandan da işte savaşın filmin dışındaki noktalarda röportajlarda savaş kötüdür söylemek çevresinde hep konuşuyorlar ama film bunu ne kadar gösterebiliyor e, ondan da tabii çok emin olamıyoruz Evet yani hani filmin ne gösterdiğiyle filmin etrafında nasıl konuşulduğu her zaman dediğin gibi e, tutarlı olmayabiliyor. O yüzden e, bekleyip filmi görmek en sağlıklısı olacak zannediyorum. E, Oscar adaylıklarına baktığımızda e, en iyi orijinal şarkı kategorisinde de... E, Beni şaşırtan şarkılar da var <gülüyor> diyebilirim. Ee, şaşırmadıklarım da var. Ama hani böyle bir liste içerisinde e, be, benim tahminim şeyden yana gidiyor. Selma filminden yana gidiyor. Aynı Altın Küreler'de olduğu gibi. John evet, Başka pek fazla adaylığı da olmadığı için bu günah çıkarma kategorisi <gülüyor> halinde devam edecek gibi görünüyor. John Legend ve Come'ın alacak gibi geliyor bana Glory şarkısıyla ama e, bugün biraz rakiplerini dinletelim istiyoruz size rakipleri arasında e, Big Negan e, filminde bir müzisyeni canlandıran e, Kiranakli'nin kendisini seslendirdiği Lost Star şarkısı var e, Lego filminin e, şarkısı Everything Is Awesome var e, Beyond the Lights e, filminde. ...Dianne Warren'ın yazdığı Rita Ora'nın seslendirdiği Grateful şarkısı var. Ee, bir de gözlerden e, o kadar ön plana çıkmayan... ...ama benim bu kategoride en beğendiğim şarkılardan biri. Ee, yani en az Glory kadar beğendiğim bir şarkı aslında. Glenn Campbell'ın I'm Not Going To Miss You şarkısı var. Glen Campbell'da country müzik severlerin çok yakından tanıdığı bir isim aslında. Ee, geçtiğimiz sene Glen Campbell I'll Be Me adlı bir belgesel çekildim. Bu film için e, seslendirilen orijinal bir şarkı bu da. E, James Keech'in yönettiği e, bir film e, bu da. E, onun parçasında vaktimiz kalırsa size çalmaya çalışacağız. Ama şimdi Kira Nankli'den dinliyoruz. Begin Again filminden Begin Again filminde seslendirdiği departure Lost Stars Please Don't see Just a girl caught up in dreams and fantasies Please Out for someone I can't see Take my hand Let's see where we wake up tomorrow Best laid plans Sometimes are just a one-night step I'll be damn Cupid's demanding back his arrow So let's get drunk ah oh, ah oh. tears and the reason youth is wasted on the young. it's hunting season and this lamb is on the run we're searching for meaning but are we all lost trying to laugh? the speck of dust within the galaxy wow is me If we're not careful turns into reality Don't you dare let our best memories bring you sorrow Yesterday I saw a lion kiss a deer Turn the Maybe we'll find a brand new ending Where we dance in our tears and gone Tell us the reason Youth is wasted on the Young It's hunting season and this lamb is on the run We're searching for me But are we on Lost eyes Trying to light Up the dark I thought I saw you Out there crying I thought I heard you call My name I thought I heard you Out there crying But just the same Youth is wasted on the young It's hunting season And this lamb is on the run I'm Searching for me But are we all lost stars Trying to light up the dark Eran Aykley'den dinledik. Lost Stars, Begin Again filminin şarkılarındandı. Oscar'larda en iyi orijinal şarkı kategorisindeki adaylardan bir diğeriydim. Ee, evet, bu arada şeyde de hemen söyleyelim. John Carney, Once filminin yönetmeninin yine filmi bu sefer New York'ta geçiyor. Yine izleyenlerin hikayeleri belki Eran Aykley'nin ben hiç beklemediğim kadar başarılı bir performans verdiğini düşünüyorum bu filmde. Hani Çok büyük bir sesi yok ama biraz daha zaten kendi halinde hani şarkı söylemeyi, yazmayı seven ama çok da star olmaya da meraklı olmayan e, genç bir kadını canlandırıyor. E, Hani bir once olmasa bile John Carney'nin böyle bir yine keyifli müzikli e, filme once sevenlere de genel olarak e, müzikli filmleri sevenlere hitap edebilir. Evet bu hafta um, Oscar adayı filmler arasında tartışma doğuranlardan bir diğeri de e, Pavel Pavlikovski'nin Ayda filmiydi. E, Polonya'da kendi ülkesinde bu sefer e, milliyetçi çevrelerde bir e, tartışma çıkmış. Hatta bir imza kampanyası başlatmışlar. Ayda'ya ödül verilmemesi için e, Polonyalı milliyetçiler e, Ayda filminin 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir takım gerçekleri doğru yansıtmadığını Düşünüyorlar. Hatta e, özellikle de Almanya'nın savaştaki dahlini e, yeterince ortaya koymadığı sebebiyle filmi suçlayarak e, filme herhangi bir ödül verilmesini istemediklerine dair bir imza kampanyası başlatmışlar Polonya'da. Evet, herhalde zaten sadece Almanlar yaptı bunu Pol Polonyalılar da hani orada yaşıyorlardı <gülüyor> arada beş milyon kişi kaybolurken. Ee, bu tartışmaları herhalde daha sürecektir İda'nın Polonya'da ama e, İda'nın sadece yabancı film olarak değil, sinematografide de aday olduğunu hemen hatırlatalım. Burada çok sık olan bir şey değil. Bu kadar e, beklenmedik dışarıdan gelen, Hollywood dışından gelen bir filmin e, görüntü yönetmenliği dalında veya herhangi bir teknik dalda hı hı. adaylık alması. E, o yüzden e, her ne kadar levyatan bu ...alanda daha büyük aday olarak... ...görünse de ben e, sinematografi... ...adaylığının... E, ...İda'nın yabancı film dalında da... ...aslında... E, ...şansını arttırmış olduğunu... düşünüyorum. Evet, e, geçen senenin hakikaten... E, ...çok iyi filmlerinden biriydi İda. E, kendi ülkesinde de... ...tabii hani birazcık böyle bir sıkıntılarla... ...karşılaşmasa da şaşırmamak gerekiyor... ...çatrafillik onları... ...ele aldığı zaman... E, Böylece bir sinefilin daha sonuna gelmiş olduk. Ee, teknik Masa'da Feryal Kabil'e ve bu haftaki program destekçimiz Mehmet Kurtuluş'a da çok teşekkür e, ediyoruz. Önümüzdeki evet bu ilk üretimdeki Mehmet Kurtuluş değil onu da <gülüyor> <gülüyor> Ondan da destek inşallah bir gün alırız. Bizim Mehmet Kurtuluş destekçimiz, yönetmen Mehmet Kurtuluş böyle bir karışıklık da olabiliyor iki isim arasında. Evet, herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.